Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yayınlanan son raporuna göre gezegeni kurtarmak için metan emisyonlarının acilen azaltılması gerekiyor. 40 yıllık iklim müzakerelerinde dünya en bol bulunan, iklimi ısıtan, gaz olan karbondioksitte yoğunlaşmış durumdaydı. Bu yıl ise bilim insanları küresel ısınmayı engellemek için başka bir güçlü sera gazı olan metana odaklanılması çağrısı yaptı. Bilim insanları yayınlanan Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC raporunda ülkelerin karbondioksit emisyonlarını azaltmanın yanı sıra metan emisyonlarında güçlü ve hızlı sürekli azalmalar yapması gerektiği konusunda uyarıda bulundular bilim insanları. Bu durum karbondioksit kaynağı kömüre daha temiz bir alternatif olan doğal gazı tercih eden ülkelerde şaşkınlığa neden olabilir. Ayrıca tarım ve hayvancılığın özellikle de büyükbaş hayvanların önemli endüstriler olduğu ülkeler için zorluklar yaratacaktır. Teknolojideki güncellemeler ve son araştırmalar petrol ve gaz üretiminden, çöpüklerden ve hayvancılıktan kaynaklanan metan emisyonlarının büyük olasılıkla hafife alındığını gösteriyor. Tabii ki bu fosil yakıtlardan da vazgeçmemiz gerektiği anlamına geliyor ama aynı zamanda hayvancılık sektörünü de tamamen yeni baştan şekillendirmemiz ve doğal gazı da fos diğer fosil yakıtlarla birlikte ortadan kaldırmamız gerektiğinin altını çizmiş oluyor. Karadan ve Karacahisar mahalleleri doğayı doğal hayat koruma, güzelleştirme ve dayanışma derneği yani Kardok Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal Akbeler'in ormanında gerçekleşen kesime tepki olarak son 20 yılda yanan ormanın toplam mı kadar ormanımız yanmışken Yeniköy, Kemerköy santrallerinin yangını ganimet bilerek 100 ağacımızı kesip Akberen Ormanı'nı yok etmek istemesi, anayasanın değişmez hükmü olan devletin ülkesi ve milletiyle bütün bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçudur, dedi. Ve Atal, ormanları yakan iklim değişikliğine neden olan gazların %30'unun termik santrallerin bacasından çıktığını hatırlatarak söz konusu suç maddelerinden dolayı Yeniköy ve Kemerköy, Santrallerine soruşturma ve koğuşturma açılması talebiyle Minas Jandarma Komutanlığı'na şikayet dilekçesi ilettiklerini ifade etti. Akbeden Ormanı'nda çok ciddi bir mücadele var. Kömür çıkarmak için ormanı kesmek istiyorlar. Olacak iş değil. Çin'de tüm dünyanın esrarengiz yolculuklarını ilgiyle izlediği gezgin fil sürüsünü hatırlarsınız. Bu gezgin fil sürüsü 17 aylık destansı bir yolculuğun ardından artık eve geri dönüyor. İnsan faaliyetlerinin doğal yaşam alanlarına verdiği zarar nedeniyle yeni bir yuva bulmak için 500 kilometre yol aldı filler. Ancak ne yazık ki amaçlarına ulaşamadı çünkü her yer insan tarafından işgal edilmiş durumda zaten. Geçtikleri güzergahta yaklaşık 7 milyon liralık da zararı neden oldular. Yunan'daki Yuan Yuan nehrindeki bir köprüye yönlendirildiler. APN'in bildirdiğine göre çeşitli büyüklük ve yaşlardaki 14 Asya fili dün gece nehir boyunca yönlendirildi. Ve Shwang bana Dai özel bölgesindeki doğa rezervine geri dönmeleri için yeni bir yol yapıldı. Sürünün hala rezervden yaklaşık 200 km uzaklıktaki Yuanyang ilçesinde olduğu belirtiliyor. Bahşi yaşam uzmanları sürünün neden taşınmaya karar verdiğini tam olarak belirleyemese de Pekin Pedagoji Üniversitesi memelilerin korunması alanında çalışan Profesör Zhangli, büyük ölçekli insan faaliyetlerinin fil habitatlarındaki durumu kötüleştirdiğini söyledi. Bu durum, insanlar ve filler arasındaki geleneksel tampon bölgelerinin yavaş yavaş ortadan kalktığını ve fillerin insanlarla karşılaşma şansının büyük ölçüde arttığı anlamına geliyor. İklim bilimciler, insan faaliyetlerinin dünyanın iklimini binlerce veya yüz binlerce yılda benzeri görülmemiş şekilde değiştirdiğini ve bazı değişikliklerin artık kaçınılmaz ve geri döndürülemez olduğu konusunda uyardı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1.5 derece üzerinde artmasının, 2015 Paris Anlaşması'nın amacını ihlal edilmesi, yaygın bir tahribat ve aşırı hava koşulları gibi sonuçların olması bekleniyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin yani IPCC'sinin raporuna göre bu 10 yılda sera gazlarının da yalnızca hızlı ve ciddi azaltmalar bu tür bir iklim felaketini önleyebilir. Dünya liderleri çarpıcı bulguların küresel ekonomiyi düşük karbonlu bir temele kaydırmak için acilen yeni politika önlemlerini zorlaması gerektiğini söyledi. 197 ülkeden hükümetler COP26 Birleşmiş Milletler İklim Görüşmeleri için Bu Kasım ayında Glasgow'da bir araya gelecek. Her ülkeden sera gazı emisyonlarını, küresel ısınmayı endüstri öncesi seviyelerin en fazla 1,5 derece üzerinde sınırlandıracak yeni planlarla, Paris Anlaşması'nın amacı ve IPCC'sinin de vurgulandığı hedefle COP26'ya gelmeleri isteniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni kömür santrallerine ve yeni fosil yakıt arama ve geliştirme faaliyetlerine son verilmesi ve hükümetlerin Yatırımcıların ve işletmelerin tüm çabalarını düşük karbonlu bir geleceğe aktarmaları konusunda çağrıda bulundu. Artık hiçbir şekilde işin şakası yok. Herkesin her şekilde seferber olarak harekete geçmesi gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen Kanun. Gezegenin Geleceği